Günaydın Tuğba. Günaydın Ömer Bey. Merhabalar. Günaydın Özdeş. Avrupa ne konuşuyor? Biraz önce Kuzey ve Güney Amerika'da neler olup bittiğini etraflıca ele alan çeşitli program var ve programcılarımız oldu. Şimdi Avrupa'da sıra. Ee, Avrupa ne konuşuyor? Bugün e, Eurotopics bültenlerinden derlediğim 3 haberin e, ülkeleri sırasıyla Fransa, Bulgaristan, bir de sıra e, şey vaktimiz kalırsa Belarus. E, Fransa'dan e, başlayalım. Sanıyorum e, siz çok fazla değinme fırsatı bulamadınız. E, bu Fransa'da iklim için yurttaşlar meclisi oluşturulmuştu ve bunlar e, geçtiğimiz hafta sonunda önerilerini e, sundular. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. E, bu e, bu iklim için yurttaşlar meclisi. 2018'de başlayan sarı yelekler eylemlerinin ardından Macron'un önerisiyle gerçekleşen bir meclis oldu. 2019 2019'da. Telefon numaralarına göre tesadüfi olarak seçilen 150 kişi bir araya getirildi. Bu 150 kişi 16 yaşından 80 yaşına kadar çeşitli eğitimlerden, çeşitli sınıflardan, mesleklerden insanlar, aralarında lise öğrencileri de var, itfaiyeciler de var. Ve bunlara dendi ki hani siz böyle bir mecliste bulunmayı kabul ediyor musunuz? Edenlere şu söylendi. E, Fransa'nın karbon emisyonlarını 2030'a kadar 1992 değerlere kıyasla %40 azaltmak için bize belirli öneriler getirin. Bu önerileri getirirken sosyal adaleti de gözetin. Ee, bu meclis 9 ay boyunca e, çalıştı. Uzmanları da dinledi. Kendi aralarında tartıştı. Ve son olarak geçen pazar günü 149 öneriyi onaylayıp e, oylayıp kendi e, sundular e, Çevre Bakanı'na. E, bu önerilerden bahsedeceğim ama önerilerden önce şu e, hani kendi giriş kısımlarında raporlarının ve sonuç kısımlarında söyledikleri bir takım şeyler var. Bunları önemli buluyorum. Diyorlar ki Pek çoğumuz bu mecliste olmayı kabul ederken böyle radikal görünebilecek önlemler üzerinde anlaşacağımızı hiç hayal etmemiştik. Ama bu süreçte yaşadığımız şey iklim meselesinin aciliyetine dair hakiki bir farkındalık oluşturmak oldu. Dünya biz olmadan yaşayabilir ama biz dünyasız yaşayamayız çocuklarımıza ve torunlarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için davranışlarımızı köklü bir şekilde değiştirmemiz gerekiyor. İşte böyle bir anlayışla gündelik hayatı düzenleyen toplumsal düzene dair aynı zamanda bunlara dair de 149 öneri getirdiler. Bunların arasında gayet hani, ilginç pratik şeyler var. Örneğin tüketimi azaltmalıyız diyorlar ve tüketimi azaltmak için de Online alışveriş yaptığınızda en son siparişinizi verirken ekranda bir şey çıksın, soru çıksın ve buna gerçekten ihtiyacınız var mı ee, sorusu gelsin diyorlar mesela. Ya da işte e, otobanlarda hız sınırının 130 kilometreden 110 kilometreye düşürülmesi, 2025'e kadar ülke içinde uçuşların sonlandırılması bunlar için işte karayollarında en fazla 4 saatlik alternatiflerin oluşturulması, hükümet tarafından bunun oluşturulması gibi önerileri var. Şimdi bu önerileri sundular ve bu konuda siyasi iktidarın bir takım adımlar atması gerekiyor. Burada iki önemli öneri daha var. Birincisi anayasanın birinci maddesine hak ve özgürlüklerin yanı sıra İklim korumasının da girmesini istiyorlar. Diyorlar ki hak ve özgürlükler iklimden taviz verilerek gerçekleştirilmemeli. E, i̇kinci olarak da ecocide yani çevre yıkım, çevre kıyım konusunda da bir ceza bunun ceza yasasına girmesini öneriyorlar. İşte Fransa bu önerileri tartışıyor. Genel olarak bunun bir katılımcı demokrasi yöntemi olarak son derece ilginç pek de daha önce böyle geniş çaplı bir şekilde olanına rastlanmamış. Bu bir katılımcı demokrasi modeli olarak önemli bulunuyor. E ayrıca da yani işte kendilerinin de söylediği gibi e, bu belki tepeden gelecek bir şey olsaydı kendilerinin de sıradan vatandaşın tırnak içinde uzman olmayanların e, direnç gösterebileceği bir önerileri hani kendileri topu kucaklarında buldukları için e, kendileri gündeme getirip e, öneriyorlar. Böyle bir durum. Burada sadece medyadan sağ ve muhafazakar L'Officier gazetesinden bir köşe yazarının söylediklerini aktarayım. Diyor ki, yer kürenin ısındığı bir gerçek, ama bizi bekleyen ekonomik kriz de öyle. İki mücadeleyi aynı anda ve akılcı biçimde nasıl yürütebiliriz? Kesin olan şu ki, bizi kaosu sürükleyecek. Kalkınma karşıtı havarilerin sözünü dinleyerek değil. Yani samal fazikeer bir köşe yazarı bunlara böyle tepki gösteriyor. Ama e, dediğim gibi bu uzman olmayan e, sıradan vatandaşların getirdiği öneriler dolayısıyla bunun e, hani çevre konusunun tartışılması ve uygulanmaya geçirilmesi yönünde e, Fransa'da önemli bir e, dönem açılabileceği söyleniyor. Bu aslında son derece önemli bir nokta. Çünkü bunu sanıyorum çeşitli yani XR diye bilinen işte yok oluş isyanı taraftarları da Britanya'da özellikle doğan önemli bir hareketti. Hala da devam ediyor ama eski gücünde değil ama onun önerdikleri arasındaydı. Eski kadim Yunan medeniyetinden özellikle de Anadolu kesiminde ortaya çıkan ee, bu halk meclisleriyle yönetme gerçek demokrasinin yani kölelerin e olmadığı ve e, kadınların da e, oy kullanabildiği her kesimden insanların e, oy vereceği ve toplumun geleceğini belirledikleri bir sistem öneriyorlardı. Hatta bir e, Japon tarihçi de e, bu, bu konuda önemli araştırmalar yapmıştı. O yani iklim için yurttaşlar girişimi son derece önemli ve zamanın dar olduğu bir anda özellikle senin de bahsettiğin o muhafazakar görüşler tabii buna engel olmak isteyeceklerdir. Ama bunun bizzat yapılması, çalışmalarını tamamlaması ve son olarak başta söylediğin şeyi son olarak bir kez daha tekrarlamak lazım. Bu kadar radikal şeyler üzerinde sıradan insanlar olarak çeşitli mesleklerden gelen... Ve mesleksiz olan belki anlaşabileceğimiz şaşırtıcı diyorlar. Çok önemli bir gelişme bu bence de. Evet, evet, evet. Pazartesi günü Macron'la görüşecekler. Sonrasında muhtemelen bunların önemli kısmı mecliste tartışılacak, bağlanacak ve referandumda yapılabileceği söyleniyor bu konuda. Evet, yani evet. referandum yapılmazsa zaten bence bir anlamı olmayacaktır ama yapılabilirse de baya devrimci bir değişiklikten söz etmemiz mümkün olabilir ilginç çok ilginç referan referandum konusunda şöyle bir şey var. Yani referandumu da aslında bir nevi bir popülizm olarak görüyorlar. Yani zaten halkın temsilcileri bunların üzerinde uzlaştı ve bunu meclisten geçirmeliyiz. Sadece bu anayasanın birinci maddesine iklim korumasının girmesi, anayasal değişiklik olduğu için bunu referanduma götürmek ve bu ekosayt, çevre yıkım, çevre kıyım dediğimiz şeyi referanduma götürmek. Diğerlerini zaten halkın temsilcileri işte bunu kararlaştırmış olduğu için meclisten geçirmek yönünde bir eğilim var genel olarak. Zaten şu anda popülist hani liderler çokça kullanıyorlar referandumları. Bu yanlış bir anlamaya da tabii sebep olabilir. Evet. Yani Macron Hı -hı. bunu kendisini oylama oylama haline çevirecek olursa bir yandan Hı -hı. Yani bir, bir karşı kampanya bu sanki ekoloji ya da işte bu, bu türlü bir dönüşüme karşı bir şeymiş gibi de algılanabilir. Ya da muhafazakar herkesin böyle söyleyebilir. Dolayısıyla evet şu toplumsal kutuplaşma anında biraz tehlikeli bir şey tabii referanduma götürülmesi. Hı -hı. Evet. Bu çok önemli bir olay ama yani takibe <gülüyor> alalım sağ ol bilgilendirdiğin için bizi. Rica ederim ne demek. Şimdi de Bulgaristan'a gidelim. Kapı komşumuz burada oldukça farklı ve enteresan şeyler oluyor. Bulgaristan'ın geçen haftaki gündemi Başbakan Boyko Borisov'un yatak odası fotoğraflarıydı. E, yatak odası fotoğrafları dediğimiz şey ne? E, anonim kaynaklardan basına e, başbakanın yatak odasının fotoğrafları sızdırıldı. Bu fotoğraflardan bir tanesinde başbakan yatağında uyurken görülüyor. Başucundaki komidinde de, de, de e, bir, üzerinde de bir tabanca var. Başka bazı fotoğraflar var. Bu fotoğraflarda da komodinin çekmecesi açılmış ve içinde 500 euro desteleri ve altın külçeleri görülüyor. Yani o... Baş başucu okuma kitabı yerine silah ve para öyle mi? Evet Hiç. ve altın külçeleri. Altın evet. Ee, Boriso bir basın toplantısı yaparak işte uyurken görüldüğü fotoğrafın gerçek olduğunu söyledi ama bu paraları ve altınları reddetti. Ee, bunun için siyasi rakiplerini suçladı. Evi ya da konutu kendisine yakın bir yerlerde olan Cumhurbaşkanı'nın drone uçurup kendisi hakkında ajanlık yaptığını söyledi. Ee, Dışarıdan mı çekilmiş ki fotoğraf? Hayır değil, değil. <gülüyor> Nasıl drone içeri <kere> giremeyeceğine göre? <gülüyor> evet, evet bilmiyorum. Balkondan, pencereden falan belki. <gülüyor> Sen yeni <gülüyor> teknolojiden anlamıyorsun. <Öyle> <gülüyor> Özdeş. <gülüyor> i̇çeriden, içeriden çekiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ee, işte bu arada evvelki haftada Borisov'a e, ait olduğu iddia edilen ses kayıtları sızdırılmıştı. Burada işte bir kişi siyasetçiler ya da Avrupa, Birliği, Avrupa liderleri hakkında böyle kinayeli e, işte biraz küçümseyerek konuşuyor. Ee, Borisov 2009'dan bu yana kısa kesintiler e, var aralarda ama 2009'dan bu yana Başbakanlık koltuğunda oturan bir lider. Hani bu durum Bulgaristan medyasından Nasıl yankı buluyor, nasıl yorumlanıyor diye baktığımızda bir örnek olarak Duma'dan bir köşe yazısı aktarmak istiyorum. Duma bu olaydaki mafyatik tarza dikkat çekiyor ve başbakanın şimdiye kadar girmiş olduğu bir takım ilişkilere, işbirliklerine dikkat çekiyor. Yorum şöyle, Borisov ve kurmayları geçtiğimiz yıllar içinde öylesine yanlışlar yaptılar ki, iktidarın iktidarı daha yıllar önce devretmiş olmaları gerekirdi. Ancak açıkça görülüyor ki normal bir ülkede yaşamıyoruz ve anlaşılan birileri Borisov'un görevini mafyadaki usullerle bırakması gerektiğine inanıyor. Borisov korkuyor ve bu korkusu hiç de yersiz değil. Ama nasıl insanlarla işbirliği yaptığına daha baştan dikkat edecekti. Evet, ilginç. Evet, Bulgaristan'da olanlar böyle. Yani birkaç dakikada da Belarus'u geçeyim. Belarus'ta da e, devlet başkanlığı diye bir kurum, şey e, makam e, ist, e, olduğundan beri 1994'ten beri Lukashenko iktidarda. Şimdi 9 Ağustos'ta yeniden devlet başkanlığı seçimleri var. Bu kez ee, ilk defa rakipleri gerçek hani kukla değil ve bir şansları var gibi görünüyor. Ee, bu rakiplerden bir tanesi ilginç bir şekilde bir YouTuber mesela. Ama Lukashenko ne yaptı? Üç e, muhalif adaydan ikisini tutuklattı. Ee, geçtiğimiz hafta sonunda halk sokaklara çıktı ve bu tutuklanan aday adaylar için kilometrelerce uzayan insan zincirleri oluşturdu. Buna karşılık Lukashenko ne yaptı? Bu bu göstericilerden bir kısmını gözaltına alındı. İşte seçim 9 Ağustos'ta orada da ne olduğunu hep beraber izleyeceğiz. Peki son bir soru sorayım bu konuda da bu bu şeyin beyaz Rusya ya da Belar Rusya'nın bir Avrupa ülkesi ve demokrasi olduğundan emin misin? Hayır değilim. Yani zaten hani orada işte seçimler özgür ve adil bir şekilde yapılmıyor diye geçen ülkelerden bir tanesi ilk kez işte bunun emareleri gözüküyor. Evet, çok çarpıcı bir dünyada yaşadığımızın çeşitli örnekleriyle beraber geçirdik. Peki herhalde Avrupa'da bunları konuşuyor deyip bitirebiliriz artık evet, herhalde. Evet, evet, evet, evet. Tuğba Tekerek te te çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ben Görüşürüz. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.